قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله Allah'a tevhid eden gönülleriyle hakkı seven ve hak rızasına talip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve her şeyinden ziyade severek imanı ı kemale irdiren, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Okuduğum Sure-i Celil'e, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir sure-i mübarekedir. Kur'an'ın her suresi, her ayeti, her kelimesi, her harfi mübarektir ve yücedir. Her bir suresinin, her bir ayetinin, her bir kelimesinin, her bir harfinin altında nice bin manalar vardır. Bu manalar ehline ve ittika sahibi olanlarına söyler. Kullardan kim ehli ittika ise takva sahibi, Allah'tan korkan yani. Bu sırları, bu ayetler, bu sureler, bu kelimeler, bu harfler onlara söyler. Yazılan tefsirlerle Kur'an-ı Kerim'in manası bitmiş demek değildir. Endülüs'te. En dürüst. Biliyorsun, neresi olduğunu, yani İberik Yarımadası, İspanya'da Müslümanlar 800 sene orada payidar oldular. Sonra aralara nifak girdi, mülkü sultanatlarını korumak için, dünya menfaat için yani ve hasmi olan, mümin mümine hasım olur mu? Hasimlerinin imhası için kafirlerle birleştiler ve böyle yapmakla da düşmanın eline esir düştüler, ne kadar Müslüman varsa hepsini orada İspanyollar kestiler, doğradılar yani. 800 sene orada Müslümanlara payda olmuştu İstanbul'da sen 525 sene buradasın. Tevhid İslam'ı bozarsan, Mümin kardeşine hasım olursan, düşmanlığını terk etmezsen, senin de aynı akıbet başına gelir. Genel mühim bir söz. Tarihten ibret almayanlar, kendileri tarihe ibret olurlar. Kim tarihi okur, ibret almazsa, sonra kendinden sonra gelecek olanlara ibret olur sonra. Onlar da öyle oldular. Orada. Kur'an-ı Kerim'e bin cilt tefsir yazdılar. 500 cilt tefsir yazdılar. Medeniyeti İslamiye orada ilerledi bakıyla sonra aralarına ifak girdi. Nifak girince birbirlerini kestiler, öldürdüler dünya metaı için. Çünkü dünya bir kemiğe benzer. Kim o kemiğe talip olursa onu köpekler parçalar. Köpek tabiatlılar yani. Onun için gene bir kibar kelam. E dünya cifetün talibuha Dünya bir cifedir, necasettir yani. Ona talep olan kilaptır, köpeklerdir yani, Türkçesi. Dünya nedir? Mal, mülk, para, kasa, kese, avret değildir. Dünya seni her ne şey ki Allah'tan men eder, dünya O'dur. Bir daha söylüyorum, dikkat et. Mal, mülk, para, kasa, kese değil, rütbe değildir dünya. Ya dünya nedir? Seni her ne şey ki Allah'ın zikrinden men eder, O dünyadır. Velev ki dilenci olsa bir adam, Sadaka istemesi, onu Allah'tan men etse, ibadetine mani olsa, o dünya peresttir. Bir da burada milyoner olsa, zekatını, Allah'ın emirlerini yerine getirirse ve o, o dünya perest değildir. Yani dünya denildiği vakit de hemen malı, mülkü gözünün önüne getirme. Kur'an-ı Kerim'e bin cilt tefsir yazıldı Allah'a 500 Beş yüz cilt tefsir yazıldı. On ciltli, sekiz ciltli ayrı. Onlarla dahi Kur'an'ın manası bitmemiştir. Belki insanların ihtiyacına göre herkesin izanı, irfanı, imanı miktarı ondan nasip almıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir tefsirini, bir suresinin tefsirini, bir ayetin tefsirini yapmak için bütün canlılar katip olsa, ağaçlar kalem olsa, semavat ve art defter olsa, denizler, deryalar mürekkep olsa, kalemler kırılır, katipler yorulur, Kağıtlar biter, mürekkep tükenir ama kelimatullah'a nihayet olmaz. Bu söylediğim söz sureyi Kehf'in son nihayetinde okuyabilirsin. Şimdi vereceğimiz mana bu sureyi aziz, yüce suallerden bir sure bunun şanını İmam-ı Şafi Hazretleri şöyle haber veriyor bu surecilerin şanını. Bir ilim deryası olan İmam-ı Şafi Hazretleri kutuptur. Kureşidir kendisi. Mali imamı değildir. İmam-ı Şafi deniliyor. Bir mezhep imamıdır. Milyonlarca insan ona ittiba etmiş ve kıyamet gününe kadar da ittiva edecektir. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki, hiçanta şöyle ama yine söyleyelim, tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim'in cümlesi nazil olmayıp bu sureye ceziye nazil olsaydı insanlara kafiye gelir diyor anlayamışın tabii. Anlamakta olmaya fark var. Sen ben Kur'an'ı okuruz bir şey anlamayız. Birisi Bismillahirrahmanirrahim besnini okur, ciltlerce kitap yazar. Anlamaya bağlı bir şey. Allah'la arayı hoş etmedi Kur'an anlamak için. Kim ki Allah'la arayı hoş eder onun başı da haktan ittikadır böyle, sonra muhabbettir. İttika da muhabbet olur, muhabbet da ittika olur. İkisi birbirine ayrılmaz. Etten tırnak gibidir o. Ayrılmaz birbiri bu. başı da Hz. Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellemdir. Hz. Muhammed Mustafa. Onun için İmamül Etkıya demişler kendisine esmasına. Bir esması peygamberin sıfatı İmamül Etkıya'dır. Mutakilerin imamıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kalpte ittika olmayınca Kur'an söylemez. Neye benzer, bilir misin? Bir adam semaya bakıyor, güneşe bakıyor. Güneşi bir baklava tepsisi kadar görüyor. Onun görüşüyle göre ama güneş o kadar değil. Dünyadan 7, 7 milyon bilmem kaç bin defa büyük. Ama görüşünde onun baklava tepsisi kadar görüyor. Onun görüşü o. İşte Kur'an'a bakan da acaba kitap bu mudur der. Öyle zanneder. Halbuki yanına sokulsa, içine girse bir deryadır ki, marifet deryasıdır ki, o marifet deryasından bir katresi yedi denize bedeldir. Yedi denizden daha yücedir yani. Onun bir katresi yani. Okyanuslarda. Vereceğimiz mana yine denizden bir Bu Tıvalli asri. Dikkatli buyurun. Asra kasam ederim. Asırdan Asrıdan mürat yüz senedir. Fahri Risaletin doğduğu asırdır. Zamanın, zamanın ehemmiyetini bildirir. Ömrünü boşa geçirme. Zamanını değerlendir. Fuhşiyatla, isyanla isyanla değil, ibadetle, taatla, muhabbetle, ilimle, aşk ile. Ve böyle şeylerden zevk al. Sefahatten zevk alma. Sefahatten zevk alıyorsan daha kalbinde hastalık var. Marazı, nefsini tedavi edememişsin. Ne vakit namazdan, ibadetten, ilimden, Allah peygamber kelamından, büyük salihlerin sözlerinden ve efalinden zevk almama açadın mı? Bil ki hakkın sevgililer arasına girdin demektir. Onun için müjde sana. Camiye bedava gelmedin. Seni Allah getirdi buraya. Onun davetlisin. Hak sana gelen hitap ediyor burada. Anlayabilirseneye. Ama hak az hakkı söyler, hak göz hakkı görür. Hak kulak da hakkı dinler. Geçiyoruz. Vel asri, asra kasemelerim. Resulullah'ın doğduğu asır. Allah. Peygamberimizin. Çok kıymetli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli demek biraz anlatayım size bir miktar böyle gene. Bu kainatın sebebi hikmeti Resulullah'ın ihlkatidir. Hz. Muhammed halk olunmasaydı Allah bu kainatı halk etmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi'at, Allah'a bi'at. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat, Allah'a itaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba, Allah'a ittiba. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet, Allah'a muhabbettir. Kur'an-ı cililde Allah ve men yutîr rasul, fakat ata Allah buyurmuştur. Her kim ki Resulüme itaat etti, muhakkak bana itaat etti demektir. Gene Resulullah'a ihanet, Allah'a ihanet. Müminlere ihanet, Allah'a ihanettir. Allah'ın birisi mümindir. Senin de bir sıfatın mümindir. Öyleyse, hakkın tecelliyatı sende var demektir. Onun için müminlere her kim ihan ederse, Resulullah'a ihanetmiş olur. Resulullah'a ihaneden de Allah'a ihanet eder. Bak nereden nereye iş Resulullah'ın asrına kasama derim. Resulullah'a mübarek cemali Allah kasem ediyor ve duha ve duhada. Ve murat Resulullah'ın mübarek cemali ve Leyle-i İzâ Tecavada Resulullah'ın siyah saçlarıdır. Peygamberimizin saçları vardı. Kulağının yumuşağına kadar bırakırlardı. Sünnet-i seniyedir. Sakalınız sünnetse peygamberin saçları bırak saç da sünnettir. İki defa başlarını tıraş ve eshabına ve bizlere hediye olmak üzere bıraktılar. Şimdi camilerde cihad olan Peygamberimizin işte bize hediye verdiği sakalının mübarek tüyleri ve saçlarının mübarek tüyleridir. Hani bazı ahmaklar var, caiz mi değil mi, bid'at mı filan diye, bid'at iki kısımdır. Birisi bid'at-ı hasene, birisi bid'at-ı seyyiye. Bid'at-ı hasene, evliyaullahın ve ulemanın güzel gördükleri ve dinin güzel gördükleri kitabullah'a ve sünnet-i resul'e uyanlar. Bid'at-ı seyyiye ise Kur'an'a uymayan, hadise uymayan, Ehlullah'ın ve ulemanın çirkin gördüğü şeylerdir. Çünkü Ehl-i işte arasında bir bin gidiyor fakat birader ne olduğunu kimse bildiği yoktur. O ona bir atıyor, ona at, bazı cahilin birader demesi, demesi onun birader demesi bir attır. Geçiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cemaline Allah kasem etmiştir ve duhada. Doğduğu vakta gene Ehlullah'ın verdiği beyana göre duhada murad ve Muhammediyet. Allah ona kasem diyor. Yemin ediyor Allah yani. Efendim peygamberin peygamberin efendim cemalini Allah yemin eder mi diye sorarsan bana. E, zeytine yemin ediyor peygamberin cemaline zeytinden incirden çok yüksektir, üstündür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Miratı haktır çünkü. Yine bir yerde peygamberimizin ömrüne, hayatına Allah yemin ediyor. Bizati. Eğer peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı kainat olmazdı. Peygamberini çok seveceksin. Şimdi anlatacağım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirali çıktığı gece, dikkat buyurun, benden yana ver. Mirali çıktığı gece, Arş-ı İlahiye vardı. Kürsü Rahmani ilişti, orada ayakaplarını çıkarmak istedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahü subhanahu ve Teala hazretleri, Habib-i Muhammed, kaplarını çıkarma dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Rabbi, Musa kardeşim, Musa Kelimullah, tur Sina'da iken ona fahlâ nâlik, ayakkaplarını çıkar diye emri ferman buyurmuştun ya Rabbi. Orası kürre bir dağ idi, mukaddes bir dağ idi. Burası senin arşın ve kürsündür. Edeb ederim dedi Cenab-ı Peygamber. Hayır Habibim, ayakkaplarını çıkarma, o benim Musa Kelim'iydi. Ona Tur'da emrettim ki, ayakkaplarını çıkar diye. Sen ayakkaplarını çıkarma, arşıma ayakkabımla mı Zira senin ayakaplarının tozları benim arşımın, kürsümün süzülür dedi. Sen Peygamber'in öyle anla. Vel asır ikinci namazıdır. Namaz çok mühim ibadet İslam'da. Öyle bazı tapıkların, mülhitlerin sen namaza bakma falan, kalbe bak filan diyenler hepsi aldanmışlardır. Ve yarın yavrum kıyamete yüzleri kara olur. Namaz dinin diridir. Namaz peygamberin gözünün nurudur. Namaz alameti imandır.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 Kıyamda hakla konuşur. Rükuda hakla sevişir. Secdede hakla buluşur. İki namaz vaktidir. Ona Allah kaseme diyor. Zamana kaseme diyor. Zaman çok mühim. Zamanını boş geçirme. Boş geçire geçire o aziz ömrünü. Milyarlarca liraya bile kasını geri alamayacağın ömrünü heba ettin. Beş şeyi ganimet bil. Resulullah böyle buyuruyor. Ölmeden hayatın kıymetini. ihtiyalı gelip çatmadan gençliğin kadir kıymetini. Hastalık gelmeden sıhhatın kadri kıymetini, fakr-zaruret çatmadan zenginliğin kadri kıymetini, meşgalen gelmeden boş zamanın kıymetini değerlendirir yani. Boşuna böyle kahveler de, kağıt oynamak, bilardo oynamak, tavlayla bakın geçirme. Tavlaya başkayı bağlarlar. İnsan tavlaya bağlanmaz. Allah diyor ki, şimdiki ilk sonra bunu ''Asra kasem ederim. Senin şimdiki mizacın, anlattığım sana hepsini döktün mü Neyi kabul diyorsun, öyle kabul et. Asra, Asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsrandadır. Kim gibi? Ebu Cehil gibi. Übey ibn Halep gibi olanlar onlara varis bunlar hüsrandadırlar. İki gözü ama gibi nereye gittiğini bilmez. Ne yaptığını bilmez. Çünkü iyi ile kötüyü ayıramaz. Cevherle taşı fark edemez. Karayla bayazı seçemez. İyilik diye kötülüğü alabilir. Neden? Bütün nas böyledir. Haa, şimdilik bütün yaptığı işlerin miyarı olan nedir? İlletle zina aminu. İmandır. İman ettiği vakitte onlar müstesnadır. Onlar karayla beyazı, zulmetle nuru, cevherle taşı yılanla kamçıyı birbirine ayırırlar. İman denler. İmanda kısım kısımdır. İyi dinle. Bak hangi postadasın? Hangi sınıftasın? İman dediği vakitte iman birdir ama nuru azalır ve çoğulur. Şey Ehsünatel cemaat itikadına göre. Şimdi hangi mertebedesin? Onları atacağım sana. Bir iman var, işitmişsin. Ateş yakar diye. Bir iman var, ateşin yaktığını görmüşsün. Gözünden, birinin elini yaktı, yamalını yaktı. Bir iman var, ateşe elini soktun ve ateşin ne olduğunu anladın. Hakk'a iman da böyledir. Yani ilmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakındır. Bir de beynel yakîn vardır. Allah azab eder demişsin, böyle inanmışsın. Fakat azap ettiğini gördün mü? Baktın ama görmedin. İşittin ama anlamadın. İşittin, duydu, anlamadın. Sana azap ettiğini biliyor musun? Tattın mı onu hiç? Ahiret alemindeki azabın bir cüz'ü dünyada hastalıkla, Allah beyan etmiştir, hastalıkla, ittila ile. Bu beyandır bir ayettir. İslam var, iman var, ihsan var, ikan var, ihsan var. İslam, hakkın ibadet vaatını yaparak Allah'a teslim olmak ve selamet bulmaktır. Bunu yapmak için insanda bir iman vardır. Bu iman ilme olursa işi ahirete taalluk ettirirsin. Ahirete alemindeki olacak hadisata. Dünyadaki olan ef'al-i görmezsin. Halbuki ahirette ne varsa dünyada Cenab-ı Hak onu bir cüzülü dünyaya çıkarmıştır, göstermektedir. Ama görene, körene. İkincisi, İmanın, tadını tatmak istiyor musun, lezzetini duymak? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden ziyade seveceksin, peygamberi. Resulullah'a severin kelimesinden değil, eshabını, ensarını, ezvacı tahiratı ve peygamberin akrabasını ve alimlerini ve velilerini ve şehitlerini ve salihlerini ve gazilerini, Ehli İslam'a hizmet eden Hz. Muhammed'in bayrağını taşıyanları örnek edeceksin sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın da kemali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden ziyade sevmek iledir. İşittiğim vakitte yüreğin titreyecek. Resulullah bana ümmetim demezse ben ne yaparım diye. Hani size bunlara da söylemiş idik. Rabi-i kabre götürmüşler. İki melek gelmiş. Bu adetullah. Yani Allah devletinin saltanatının... İktizası böyle. Sana da gelecek bana, an yakın zamanda ama. Pek uzatma işi. Şu soruları sorarlar. Herkese. Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir, kitabın nedir, kıblen nedir, müminler kimlerdir? Sorarlar bunu. Hazırlan buna yani. Efendim ben onları okudum, ezberledim falan. E imans gidersen dilin tutulur, çenen kilitlenir. Cevap veremezsin yani. İlla itikat, illa iman. Efendiler, hikaye gelmesin. Yakında tadacağız biz bu işi. Rabi'yi götürmüşler, Rabbi adüviyeyi. Allah'ın sevgilisi Rabi'yi. Tac-ül Rical olan, Ehlullah'ın baş tacı olan Rabbi götürmüşler kabre. İki melek gelmiş. Sormuşlar, Rabbim kimdir? Rabbim Allah demiş. E dinin, dinimde İslam. Ya kitabın, Kur'an'ı mübih. Ya kıblen, Tullah. Kıble'ye döneriz, mihraba döneriz, Kâbe'ye döneriz, secdeyi Allah'a yaparız ama. Ve Rabi'ye hepsinin cevabını vermiş. Melekler demişler ki, biz biliyoruz senin cevap vereceğini. Biz öyle emrolmuşsa ama iltimatla geldikler yanına. İki türlü melekeler insanın yanına. Birisi ölürken melekler ki Allah belanı versin, gözün kör olsun herifler. Beni kötü yerde kullandın, kötü yerlere gittin. Ben seninle beraber dolaşmıyordum, ikramen katibi. Hep fıskır fıcurda, isyanda bulundun. Şimdi git bakalım ahirete. Eğer salihse iki melek bundan daha güzel bir vaaz olunur adama. İki melek salihse Allah senden razı olsun, Allah senin makamını cennet etsin der. Beni hep iyi yerlere götürdüm, Kur'an dinlettin bana camilere gittik. Allah'a saygılı ettikler, Melik. O kimdi ki Melik? Hep bizim başına gelince karışık, karışacağız biz Allah'ın yani. Şebabdık bizim ekler demişler ki istirahat et, biz seni biliyoruz göstericeğiz cana ama Cenab-ı Hak'ın takdiri böyledir. Yani sultanlık ilahi böleceğiz. Yani. Giderken durun demiş. Yok, gidemezsiniz bir yere. Ben sizi sultan olacağım şimdi. Ne de demişler? Ben Rabbim Allah dedim. Siz de bana evet doğru dedin ama Allah beni kulluğa kavur etti mi? Peygamberin Muhammed Mustafa dedim. Güzel ama Resulullah beni ümmete kabul etti mi? Bunun cevabını verin bakayım bana. Melekler aciz kalmışlar. Cenab-ı Hak ya Rabbi demişler ne cevap verelim? Rabbi benim sevgilimdir çekinin aradan. Bu sıra sıvahı olamazsınız demiş meleklere. Ha şimdi sen Peygamberin Muhammed Mustafa diyorsun ama bakalım peygamber bizi ümmete kabul etti. düşündüğün var mı? Yok değil mi? Eğer ümmete kabul ederse ne kadar sıkıntı olursan olur yetişir indara peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlle peygamberin muhabbeti insan celbetmelidir üzerine. Bu da Ali Muhammed'e, ezvâd Muhammed'e, Eshâb Muhammed'e, ezhar Muhammed'e, Veli-i Muhammed'e, Ulema-i Veli Muhammed'e Ulema Muhammed e muhabbet ile olur kardeş. Anlayanlara söyledik. allah Teala cümlemizin kalbini şerh etsin. Konuştuğumuz sözlerin keşsizine halk eylesin. Ve amel edip ihlas ile yapmak nasıl bir yasar İslamlar İslam var, iman var, var, var. İmanın tevkili bir mertebe daha var. İmanı yakine getirmek ve ihsan var ki bu ihsanın manası şu. Hazreti İbrahim insan şeklinde gelmiş, Hazreti Habibi Hüdaya sormuş, Peygamberimize ve cevap vermişti. Ben aynı onu söyleyeceğim, onun söylediği gibi. Taksim cehil olsa ve Resulullah beni affeder. Çünkü ihsan şu. Her nerede olursan ol. Kimin nerede olursan ol. Ne efalde olursan ol. İbadet vesaatini giderken sen hakkı görmesen de hakkın seni gördüğünü bilmen, yakinen bilmen imanın kemalidir. Bu kemale nail olmak için de Hazreti Muhammed Mustafa'yı her şeyle ziyaret sevmedikçe bu kemale nail olamaz. Dille muhabbet-i Muhammedi'ydir sallallahu aleyhi ve sellem. Ona muhabbet ilah eden ve peygamberi seviyorum diyenler ahlak-ı Muhammedi'yle mütehallık olması lazım. Yani peygamberin ahlakıyla ahlaklanması lazımdır. Ve sünnetlerine riayet etmelidir. En ufak sünnetinden en büyük sünnetine varlık diye kadar. Hatta hatta daha sana böyle söyleyeyim, o mübarek ayaklarını nasıl attıysa mübarek ayaklarını, sen de öyle bunla, yani bunla attığı gibi ayağı taklit etmelisin. Taklitler tahrik olur. Riyadan ihlaza gidilir. Çiçekten tevhide gidilir, taklitten tahkika varlar. Ama taklite kalma, tahrika var. Esmada kalma, musemmayı bul. Her ibadet taatında, Cenab-ı Cenab Hakk'a her ef'al harekatında, her ne kadar Allah'ı görmesen de Allahü Teala Hazretlerinin seni gördüğünün farkına var. Bir misal verelim dersi. Ufak bir kısa ki toplayacağız bunu. Kondurma şeklinde. Bir veliullah, kalebelerinden, müritlerinden bir tanesine karşı büyük muhabbeti varmış. Genç bir birlik anlayıymış o. Ötekiler kalplerinde ona karşı hızlı şeyhin niye böyle muhabbetiğini bana ederlermiş, düşünürlermiş. Bazıların kafasında istifan teyda olmuş. Dünyada her kimin gözünde pislik varsa dünyayı pis görür. Bir hırsız, herkesi hırsız bilir. Bir namussuz, herkesi namussuz bilir. Bir mümin, herkesi mümin bilir. Bir mümin, herkesi bir talih kimse Herkesi talih bilir. Her söyleyen, yaman kendini söyler. Ne söylersin? iyi sözün kötü söylersin. Kendini söyler o. Bir kitap gibidir. Nasıl kitabı okuyunca, kitap neden bahsettiğini anlarsın. O adam da söylediği vakitte, gizli bir sırdır, kitaptır. şöyle o ne olduğunu anlarsın. Kendi söyler, sayın. Gözünde bir adamın pislik olursa her tarafa pislik görür. Pislik görür. Halbuki her şeyin iyi tarafına bakmalıdır. Müminler. İyi tarafını görmelidir. Bakmalı, iyi tarafını görmelidir. Hani Resulullah Efendimiz gidiyormuş Eba Hüreyye ile anh, bir kelp köpek leşi görmüşler. Hazreti Eba Hüreyye başını çevirmiş köpek leşini görünce. Efendimiz demiş bak bak demiş. Ya Resulullah leşi, kokan leşi mi bakayım? Bak bak. Dişlerine Allah ne güzel dizmiş demiş. Sığma gibi dişleri var demiş. Kelbim Buna ne anlaşılıyor? Baktığın şeyin güzel tarafını gör. Çirkin tarafını görme. Acaba anlatabildim mi? Harbuki üzere yapmıyoruz Bizim bin tane kusurumuz var. Karşındaki bir kusur Hadi bunun kusurunu görüyoruz. Kendi kusurumuz. Hani koyundan keçi hadisesi. Koyun sudan atlamış. Kuyruk atmış. Keçi başlamış. Yülmeye koyunun kıçı görün Hadi keçinin hep açıkta duruyor. Daima mümin kardeşlerinin iyi tarafını gör. Köt tarafını görme. Ailenin de öyle. Kadınının evde geçimsizlik oluyor. Kadının belki iyi tarafını görürsen, sana yaptığı iyilikleri ona düşünürsen, ayrılamazsın, kıramazsın onu. Hep kötülüğünü düşün, kötü tarafını düşünürsen, dirultusunu, dirultusunu, ne fena kavrayırsın kadına. Ama iyikleri düşün, sana bir yani pişirdi, yemeği, dünyaya çocuk getirdi, emdirdi, evini temizledi, senin ifet namusunu kurtardı. O tarafını düşünürsen, kadına bir şey olmazsın. Ama kötü tarafını düşünürsen, yani benim getirdiğim her bir kâre diyor, dirultusu kesmiyoruz. O tarafını düşünürsen, ailenin temeli sarsılır. Öyle değil mi? İrşim bak ama, tefek öğret konuşuyorsunuzlara. Ne senediniz? Hazreti Şeyh, oradaki bunların halkı irşad için ve kalitlerindeki istifamı kaldırmak için onlara şöyle emretti. Dedi ki, Ey benim müridânım, talebelerim, saliklerim, aşıklarım, herkes gitsin, kimsenin görmediği bir yerde bir hayvan ketsin, bir tavuk ketsin bana getirsin diyor. Kimsenin görmediği yerde. Herkes gittiler, Biraz tavuk kesip emre ıksalem huzurlu şeye getirdiler. Şehin sevdiği delikanlı eline tavukla geldi, kesmemiş. Hep baktılar, dedi bakalım şimdi şey bakalım ne diydi. Bak bu sefer de beni dinlemedi. Hazreti şeyh sordu onlara. Aferin hepiniz dedi, benim emrime ıksal ettiniz. Dediğim yerine getirdiniz. Biraz tavuk kesip buraya getirdiniz. Oğlum sen niye? Niçin dedi, benim emrimi dinlemedin. Tavuk kesip getemedim deyince. Yaşek dedi, ben senin emrini tamamen dinledim ve yerine getirdim. Nedir o? Kimsenin görmediği yerde kaydını koştunuz. Ben nereye gittimse Allah'ın beni gördüğünü gördüm. Onun için kesemedim dedi. Şey dedi Evlatlarım işte o için seviyorum bu çocuğun. İrfanından, faziyetinden seviyorum bu çocuğu dedi. Hazırcı. Acaba anlatabildik mi? İman, ihsan kısmı budur işte. Nereye giderdin? Timos, Kullar ama Allah senin gördüğünü farkındaysa ne ettiğini. Allah'ın seni yani işleyici. Ve görücü olduğunu yakinen bilirsen fenalık yapamayacaksın. İmanın temali de buradadır. İmanın temali ilmek isteyen de Hazreti Muhammed Mustafa'yı çok sevsin, her esmasına selam selam okusun ve kalbi titresin acaba bana peygamberim ümmetimde meseleden imna halim hiç olur mu kıyamette. Vallahi perişan, billahi perişan olur. Ama o derse ki ya Rabbi benim ümmetimdir meselik olmadı. Kurtardım bu şeyi. Cennetin ve cehennemin miftaha Hz. Peygamber elindedir. Resulullah'ın rızasındadır yani. Resulullah kim isterse kurtaracaktır. Hatta zerre miktarı iman olan kimseyi ilahi şefaz Bazı çok zalimler var müminlerden imanlı göçmüşler ama imanları var fakat zulüm Onlar Resulullah'a haber verilmeden nara götürülecektir. adalet ilahinin İlahi'nin Peygamber haber olmayacak. Öyle götürecekler. Ceza bittiği gün Cevail Peygamber'e gelecek. Ya Resulullah haberin var mı? Nedir? Ümmetinden bazı kimseler cehennemde yanıyordu diyecek. Aman peygamberimiz cenneti bırakıp naara koşacak. Girecekler, hepsi kömür olmuş baştan aşağıya. Feryazip sızılıyorlar. Ya Resulallah vaad-i mumidi bize, halimize bak. Aman ya Rabbi diyecek. Hasan'ın ı Müseyr'im feda, ben feda ümmetim diyecek. Şefaat-ı Muhammed'den onlar ışkırılacak. Cehennemden mi cennete dahil olacaklar. Ama imanı imanı düşerse imanlı düşer. İmanlı düşerse felaketin büyüyor. Arkasından yüz bin mevlüt, yüz bin hatmi ı şerit Dünyada altında atılsa faydası olmayacaktır. İmanını kemale girdir. Peygamberini çok tevzi. Sallallahu aleyhi ve sellemin. Peygamberi çok seviyorum. dersen sana onun da milyarını vereyim terazisini. Bir zat Allah'a yürüyerek giderse, Allah'a, sağolullah yani yavaş olduysa, hak ona koşarak gelir. Bir hadis kutu bu. Onun malini söyledim sana. Bana yürüyerek yerine ben koşarak giderim diyor cenab Allah. Ama Peygamberimiz çok naziktir. Çok kibardır yani. Hemen kırılıyor. Onun için kalbine bak. Peygambere muhabbet, kalbindeki muhabbet ne kadar ölçüyü ölç. Peygamberin de muhabbet sana öyledir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bilin. Ey gençler! Sakın ibadetten dönmeyiniz. Şeytanlara kanmayınız. İnsan şeytanlarına. Cin şeytanlarına. Nefse kul olmayın. Allah'a koşunuz. Allah yolunda bulunur. Allah Resulü'nün çizdiği yoldan yüreğiniz. Hududu açmayınız. Teskeyi kalp, tatıyı kudur ediniz. Kalpleri temizleyiniz, Nefsinizi tezke ediniz. Ve kullara müşakkat rahmet merhamet Allah'a muhabbet ibadet ediniz. Sakın ibadetten geri dönme. Daha toplayayım sana. Allah'a muhtaç olduğun kadar Allah'a ibadet kıl. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Wallahu yedillâ dar selam ve ehlimen